soru-cevap bölümü her zaman yapıyoruz ee, soru var ise e, o soruları alalım yok ise e, gerçek haftaya kadar e, bu, yani sizden izin alalım İnşallah-u Teala Evet şimdi kardeşlerimizin sorularını bekliyorum Evet. evet sorular geliyor yavaş yavaş. İnşallah o sorulara cevap vereceğiz. Ee, i̇nşallah bu arada bir bardak su içmek için 1-2 saniyenizi rica edeceğim. Değerli kardeşlerim, ilk sorumuzu hemen ekranda görüyorsunuz. Bu soruyu cevaplamadan önce e, Skype aracıyla soru soran bir kardeşimiz var, Hollanda'dan. Şirk koşan bir e, insan cihat ederken ölse durumu ne olur? Allah'a şirk koşan bir insan cihat ederse ve bu şekilde ölürse durum ne olur? diye soru sormuş evet Allah razı olsun Allah'a şirk koşan bir insan Allah yolunda cihat etmez bu kesinlikle etmez ancak cihatta bulunursa bunun niyeti bir kahramanlık göstergesi olabilir ganimet sevdalısı bir insan olmuş olabilir veya başka saikler başka sebepler olabilir yoksa Allah'a şirk koşan bir insan cihat etmez ancak ee, bilmeden bilmeden şirk koşan bilmeden şirk koşan insanlar vardır. Farkında olmadan. Bu durumda ne olur? Ee, bir insanın bilmeden Allah'a büyük şirk koşması e, ya yanlış bilgilendiğinden dolayı olur ya içindeki toplum bu konuda daha önceden beri süre gelen bir uygulama bir kültürel yapı içerisinde kabul edilmiş teslim olunmuş işte bazı işte kültürel geleneksel değerler içerisinde, bu tür hataları yapmış olabilir. Bu hatalar bazen de büyük şirke girebilir. Mesela kabirden yardım istemek gibi veya uzaktaki insanlardan yardım istemek gibi. Onların e, bizi duyduklarını ve yardımınıza koşabileceklerini düşünmeleri gibi. Bunlar büyük şirktir. Böyle bir insan mazeretinden dolayı mazur mudur acaba? Cevabımız, büyük şirk koşan bir insan ister cihatta olsun, ister yatağında olsun, ister e, evinde olsun, ister işinde aşında olsun, öldüğü takdirde hiçbir mazeret asla onun için geçerli değildir. Hiçbir mazeret onun için geçerli değildir. Çünkü, çünkü o insan kendisine verilen donanım sayesinde büyük şirk koş, koşmaktan uzaklaşabilecek bir mahiyettedir. Yani Allah-u Teala açık ve net olarak Kur'an'ında bütün bu gerçekleri dile getirmesine rağmen bir insan nasıl olur da Allah'ın yerine başkalarını koyup da onlardan yardım isteyebilir? Günde kırk kez Fatiha suresinin beşinci ayetini okuyan bir insan ancak sana kulluk eder. Ve ancak senden yardım dilerim diyen bir insan nasıl olur da Allah'tan gayrısından yardım dileyerek kendisini yalancılardan kılabilir? Nasıl olur da Allah'tan gayrı yalvarıp durduklarınız sizler gibi kullardır, onlar... Sizi asla duymayacaklar. Kıyamete kadar da duyacak değillerdir. Ayeti karşısında bir insan nasıl olur da büyük şirk koşabilir? Yine Allah kendisine ortak koşulmasını asla affetmez. Bunun dışında ki günahlar için Allah dilediğini af eder, ayet malini bile bile, duya duya, göre göre, hala büyük şirk koşabilir. O zaman bu insan mazur değildir. Bu insanın şirki, bu büyük şirki mazur değildir. Ve bu insan ister cihatta ölsün, ister yatağında ölsün, müşrik olarak ölmüş olur, ve müşrik olarak ölenler ebediyen cehennemde kalacaklardır. Allahu Teala peygamberine bile le in eşraktele ahbatanna amalik. Şayet şirk koşarsan ya Muhammed bütün güzel amellerini de yok sayarım, mahvederim. Sıfırlarım seni diyorsa peygamberini dahi tehdit edebiliyorsa Sıradan insanlar haydi haydi tehdit edirler çünkü sıradan insanların amelleri peygamberlerin yaptığı ameller kadar büyük değildir. Peygamberlerin yapmış olduğu büyük salih ameller koşulan şirk karşısında silinebiliyorsa haydi haydi sıradan insanların yapmış oldukları ameller silinebilir. O yüzden sorumuzun cevabı anlaşılmıştır. Büyük şirk koşan insanın mazereti yoktur. Ne olursa olsun cihat meydanında da ölse müşrik olarak ölmüş olur. Bu büyük şirk konusunda elinizdeki var olan kitaplara, broşürlere bakabilir veya diğer materyallerden konuyu biraz daha İnceleyebilir, irdeleyebilirsiniz. Allah cümlemizi büyük şirkten muhafaza eylesin. Küçük şirkten de muhafaza eylesin. Ama küçük şirk koşan bir insan elbette büyük şirkteki tehdidi alacak olan bir insan değildir. Küçük şirk genelde bütün Müslümanların kendisinden kaçamayacakları şirklerdir. Bunlar örneğin rıya gibi. Gösteriş, ibadetlerde gösteriş. Ee, mesela namaz kılarken çok huşulu bir namaz kılma cami içerisinde ama normal vakitlerde öyle olmama gibi durumlar. Yani insanlar ne de güzel namaz kılıyor desinler diye namazı süsleme gibi konular küçük şirklerdir ki bunlar inşallah af edilecek olan şirklerdir. Yani küçük şeylerdir. Ee, i̇nsanın samimiyetiyle, insanın tövbesiyle, e, la ilaha illallah demesiyle bunlar e, affedilecektir. Kefaret olunacaktır e, diğer ibadetler bunlara. Evet şimdi ana sayfamızdan soru alalım. İlk soruyu alalım inşallah. Bu arada sorular çoğaldı ve biz ilk sorumuza dönelim. Ve sayfanın başına doğru e, okumuzu hareket ettirelim. Evet, şöyle yukarıya doğru baktığımızda kardeşlerimizin selamlamalarının çok olduğunu görüyorum. Ve en sonunda Musa Yücel kardeşimizin sorusunu görüyorum. Her şeyin öğretildiği insan cenaze defnetmeyi kargadan mı öğrendi? Diye bir soru tevcih etmiş. Ee, evet. Demek ki insanın öğrenmediği şeyler varmış. Sonucu ortaya çıkıyor burada. Her şeyi tabii bütün eşyanın isimlerini Allahu Teala öğretti Adem'e. Ancak Adem'in oğlu cenazeyi yani oradaki elindeki cesedi nereye saklayacağını bilmiyor idi. Ve biz bugün de birçok şeyi bilmiyoruz. Bilmediğimiz birçok şey var. İşte e, bazı şeyleri e, tecrübeyle, çalışmak suretiyle, duymak suretiyle e, ve peygamberler aracılığıyla, kitaplar aracılığıyla öğreniyoruz. Bu sıradan normal, kabul etmemiz gereken bir gerçek. Dolayısıyla demek ki eşyanın hepsini, isimlerini bilmek demek ilmin, hayatın işte gereği olan bütün ilimleri bilmek gibi veya teknolojiye bilme dair bütün ilimleri bilmek gibi bir sonuca buradan erişmemiz mümkün değil. Ancak anahtarı verilmiştir. Akıl anahtarı verilmiştir. Muhakeme gücü verilmiştir. E, sebepler zincirinden sonuçlar zincirine gitme yolunu bilme Sebepler ve sonuçlar arasında ilgi ve bağlantı, mantıksal bağlantıları bulabilme, keşfedebilmek, matematiksel işlemlerde mantıksal sonuçlarını bulabilme ve bunlar arasındaki mantıksal dengeyi kavrayabilme kabiliyeti esasen insana verilmiştir ve insan bu kabiliyetleri, bu özelliklerini kullanarak İlim olarak, bilim olarak, tecrübe olarak kendini daima ileriye doğru e, geliştirecektir. Ve bu da imtihanın e, bir gereğidir. Yüce Rabbimiz böyle arzu etmiştir. Cenaze defni meselesi de insanın tecrübeyle e, işte, bir, işte orada karga deniyor değil mi? Karganın temsili bir e, defin işlemini yapması suretiyle insanda bu işlemi yine Rabbi aracılığıyla öğrenmiştir. Ve bu öğreniş hala günümüze kadar devam etmektedir ve devam edecektir. Evet. Diğer bir soruya bakalım. Evet. Diğer sorumuz hemen şöyle ekranda arıyorum değerli kardeşlerim. Kaybettiğimiz Yakınlarımızın ardından üzülmek, ağlamak ne kadar caizdir. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem kaybetmiş olduğu, yani işte zamanda vefat etmiş olduğu oğlu için ağlamıştır. Göz yaşı dökmüştür. Ölen sesi değil. Göz yaşı dökmüştür. Kendisine sorulduğunda yani göz yaşı döküyorsun, kalpler üzülür, gözler göz yaşı akıtır, Rabbimizin dediği olur manasında bir e, cevap vermiştir orada sahabelere. Yani insan üzülebilir, gözyaşı dökebilir ama cenazelerde e, feryadı figan etmek, ağıt yakmak, yaka paça yırtmak, sesli bağırıp çağırmak, çok yüksek sesle ve çok aşırı derecede ağlamak, aşırı derecede yas tutmak, yememek, içmemek, Tamamen e, isyana dönüşen, inkara dönüşen, e, küskünlüğe dönüşen e, bir yaklaşım içerisinde olmak, adeta Allah'a küsme gibi haşa bir yaklaşım içerisinde olmak, bütün bunlar caiz değildir. Caiz olan sessizce ağlamak, gözyaşı dökmek, üzülmektir. Bunun haricinde aşırı hareketler caiz değildir. Onları da zikrettim. Evet. İslam'da ceset yakmanın hükmü nedir? İslam'da ceset yakılmaz. İslam'da ceset toprağa gömülür. Gömme, defin işlemleri de sünnette ayrıntısıyla bizlere öğretilmiştir. İbadet neye denir? İddet beklemek ne demektir? Ha, i̇ddet ne demek? İddet, iddet niye denir? Evet, iddet demek e, sayı demektir. Belli gün, zaman e, demektir. Adedi belli bir zaman dilimini ifade eden bir e, ıstılahtır. Onu beklemek de o e, zaman dilimi geçen, e, geçene kadar e, hadislerde ve ayetlerde belli edilen durum, hal, sıfat ve şekillerde bekleme işlemini gerçekleştirmektir. İddet tabi kelime manası olarak bu. Isıtılah, fıkıhtaki ıslah olarak iddet kadının kocasından boşanan kadının e, Hanefi mezhebine göre e, üç hayızdan kesilme miktarı, Şafi'lere göre üç temizlik miktarı, kocasının evinde kocasının e, beklemesidir. Bu bekleyiş süresi içerisinde, şayet boşanma ilk defa olduysa veya ikinci defa olduysa koca bu zaman dilmi içerisinde karısına dönüş yaptığı takdirde nikahı otomatik olarak Devam edecektir. İddet günü bittiği takdirde yeni bir nikah, yeni bir mihir ile, yeni şahitler ile yeniden nikah kıyması gerekecektir. Boşanma üçüncü defa olduysa iddet yine beklenecektir. Ancak bu sefer Artık iddet bittikten sonra, o da o koca bir daha asla evlenemezler. Ancak plansız, programsız olmak suretiyle, o bayan, boşanan o bayan, üçüncü defa boşanan o bayan, başkasıyla evlendikten sonra, tamamen programsız, tamamen doğal yollar ile, Boşandıktan sonra eski kocasına dönme isterse ve eski kocası da onu isterse yeniden onun nikahlaması mümkündür üçüncü defa boşamış olsa da. Neden? Çünkü arada başka bir evlilik yaşıyor. O evlilikten sonra o insan boşanırsa eski kocasıyla yeniden evlenme hakkına sahip olur. Ve eski kocasının da yine üç, e, iki talakla e, iki, e, onu yani iki talak e, boşama hakkına sahip olmak suretiyle o ke, onu kendisine hanım etmiş olur. Evet. Bunlar e, biraz tabi uzun meseleler. E, kısa kısa cevap veriyoruz. E, yıllar önce. Altınla borçlanan kişi, günümüzde ödebeyi nasıl yapmalıdır? Yıllar önce altınla boşan, e, borçlandıysa, günümüzde de o miktarda altını e, hak sahibine geri vermek suretiyle borcunu öder. Aynı miktarda altını. Cinlerden Allah'a sığınmak için destur dememiz mi gerekir? Cillerden Allah'a sığınmak için destur değil, Allah'a sığınmak gerekir. Bu da muavuzet dediğimiz dediğimiz قُلْ bi بِرَبِّ الْفَلَقِ yani Felak Suresi قُلْ bi بِرَبِّ nas" <النَّاس> yani Nas Suresi e, surelerini okumak suretiyle Ayet-el Kürsi okumak suretiyle yine Peygamberimizden varit olan e, sığınma, cinlerden Allah'a sığınmayı ifade eden e, duaları okumak suretiyle bunlar mümkün olacaktır. Yoksa destur, mestur bunlar e, yanlış şeylerdir. Başınızdaki yöneticiye itaat edin. Evet, başınızdaki yöneticiye İtaat edin. Arkadaşlar bir şey yazmayalım. Çünkü ben yukarı kaldırıyorum. Yazı yuk aşağı yukarı kaçıyor. Ben kaldırıyorum. Yazı yazdığınız zaman işte bu ekranın böyle bir şeyi oluyor. Tekrar kaldırıyorum. Tekrar düşüyor okurken. O yüzden kesintiye uğruyor okuyuşumuz. Yani şu anda bir şey yazmanıza gerek yok. Ee, sorulara cevap e, verelim inşallah başınızdaki yöneticiye itaat edin hadisini açıklar mısınız? Hocam itaat edeceğimiz yönetici özellikleri nasıl olmalı? Evet. Ee, tabii. Nur Erdal kardeşimiz bunu sormuş. Ee, değerli kardeşlerim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, yönetici, idareci, emir Sırtınıza vursa da ona itaat edin der. Ee, yöneticiye itaat etmek için yöneticinin mümin olması gerekir. Müslüman muahhit olması gerekir. Ee, yöneticinin insanlara zulmetmesi e, ona isyan etmemiz için bir gerekçe olamaz. Ee, ancak bu gerçekten çok kolay bir şekilde olacaksa bütün halk bir anda ayağa kalkıp da çok yaygın bir zulmü engelleyecek olan bir ayağa kalkış yapabileceklerse kan dökmeden kolay bir şekilde güzel bir şekilde yumuşak bir geçiş yapabileceklerse o büyük zulmü def edebilirler. Bu zulüm mesela masum insanlara insanların hakkına tecavüz, insanları yapmış oldukları dini faaliyetlerden dolayı hapse atma onlara işkence bulunma gibi İslam'a aykırı bir takım zulümvari davranışları tatbik eden insanlar olduğunda yapabileceğimiz olaylardır. Ancak bunlar eğer sonucu e, kestirilemiyorsa, birkaç insanın isyan bayrağını açması durumunda zalim yönetici aşırı tepki gösterip her gün yüzlerce insanın canına kastedip edip onların malını yağmalayacak, canlarına kıyacaksa bu takdirde daha e, uygun bir zaman beklenir, isyan bayrağı çekilmez, ee, insanların topyökün bilinçlenmesi ve topyökün e, o yöneticiye e, nasihat etmeleri, ardından nasihatı kabul etmiyorsalar onu indirmek için kansız, zulümsüz e, e, bir geçiş yolları yolu aramaları onlar için caiz olur. Ancak dediğim gibi e, yanlış bir takım, beğenmediğimiz bir takım hallerinden, tavırlarından, eksikliklerinden dolayı e, müminlerin emiri durumunda olan Müslüman, muvahhid insanlara e, isyan edilmez. Onlara itaat vaciptir. Onlara itaat vaciptir. Bunlar e, rüşvet de yeseler, ufak tefek haksızlıklar da yapsalar, bazen yalan da konuşsalar, bazen bütün bunlar onlara isyan etmemiz için bir sebep teşkil etmez. Eğer en ufak bir hatada, yalanda, zulümde, şunda bunda, emire itaat et, etmeyip de isyan edecek olursak bu dünyanın çivisi yerinden çıkar. Asla bir devlet düzeni olmaz, asla bir huzur, huzur ortamı olmaz. Bir, bir, bir gruba göre zulüm vardır, hadi isyan eder. Öbür gruba göre e, zulüm yoktur, o itaat eder ama bir kaos ortamı oluşmuş olur. Öyleyse bütün bu kaos ortamının önüne geçmek için e, ne yapacağız? Sabredeceğiz. Zulüm var diye isyan etme olayı olmayacak. E, ufak tefek haksızlıklar oluyor, rüşvetler yeniyor, şu oluyor, bu oluyor gibi sebepler e, var diye isyan bayrağını açmak ve büyük fitnelerin, büyük zararların... E, e, işte meydana gelmesine yol açmak doğru değil, caiz değil. Bu bir haksızlık. Çok büyük zararları getirecek olan bir yanlışlık, yanlış bir siyaset, yanlış bir durum olmuş olur. Yani ufak bir hatayı kaldıracağım diye çok büyük zulümlerin, çok büyük kan dökülmesinin ortaya çıkmasını hiçbir akıl kabul edemez. Müminler de kabul etmez. İslam da bunu zaten kabul etmiyor. Ancak bir yönetici açık bir şekilde kafir olduğunu ilan ediyorsa, Kur'an'a düşmanlığını, İslam'a düşmanlığını, şerata düşmanlığını izhar ediyorsa, böyle bir yapıya da, İtaat etmek vacip değildir. Ancak yine temkinli ol olmak lazımdır, hikmetli hareket etmek lazımdır. Büyük zararların, büyük e, kan, mal, can kayıplarının gündeme gelmemesi için daha e, hikmetli hareket, daha tedirici hareket etme esastır değerli kardeşlerim. Evet, bakıyorum başka soru var mı diye. Evet, sorular var tabii. Ee, cülüp veya idletli iken diş dolgusu yaptırılır mı? Cülüp veya idletli iken diş dolgusu yaptırılabilir. Ee, bunda bir sakınca yok. Ancak e, insan cünüp olarak gezmemelidir. Tedavi de olmamalıdır. Yani cünüp olan bir insan ilk fırsatında gusül abdesti almalıdır. Ancak e, cünüp olan bir insan diş dolgusu yaptırdığı takdirde bunda herhangi bir sıkıntı yoktur. Evet. Ehli sünnet Ehli sünneti hassa ismi ile kastedilen zümre olan Selefiye Hazreti Peygamber ve sahabilerin inançta takip ettikleri yolu doğrudan doğruya izleyen gruptur. Tabiun mezhep imamları büyük müştehitler ve hadisçiler e, Selefiye dendirler demiş. Bu bir soru değil herhalde bir açıklama. Eşarilik ve maturidilik ortaya çıkıncaya kadar Sünni Müslüman çevrelerde hakim olan inanç, selef inancıdır. İmam Şafii, Malik, Ahmet bin Hanbel, bir kısım görüşleri itibariyle Ebu Hanife, Evzai, Sevri gibi müştehit imamlar, Buhari, Müslim, Ebu Davud, Darimi, İbni Mende, İbni Kutaybe, Beyhaki gibi hadisçiler, Taberi, Hatib el Baghdadî, Tahawi, İbn Cevzi, İbn Kudame gibi bilginler, selef düşüncesinin önde gelen isimleri arasında sayılabilir. İlmi had birin cilt, imam ve ibadetler, bahsi. Evet, burada Ebu Hanife bazı görüşleri neden alınmıyor acaba? Soru yani. Şimdi burada ilmi hal yani. Diyanet Vakfı'nın il mahallinin birinci cildinde geçen e, Selefiye e, bölümünde, Selefi akidesi bölümünde geçen bilgileri aktarmış kardeşimiz. Ardından da soru soruyor. Burada Ebu Hanife bazı görüşleri neden alınmıyor? Acaba ben şimdi soruyu tam olarak anlayamadım. E, yani bazı görüşleri itibariyle Ebu Hanife selefiyedendir. Bu neden böyle söylenmiştir şeklinde ben soruyu algıladım. Evet. O zaman e, onu düzeltmek lazım. Yani Ebu Hanife de bazı görüşler itibarıyla değil. Aslında bütün görüşleri itibarıyla selef akidesindendir. Evet. Kendisinin yazmış olduğu fıkh Ekber'de bugün eee selefiye denen Akımın elindeki akidenin en önde gelen el kitaplarından ve ellerinden düşmeyen bir kitaptır. Oradaki bilgi biraz daha yani gerçekleri kırpma yönüne gidilmiş olan bir bilgi maalesef. Evet başka bir soruya bakıyorum var mı? Cenaze yıkamanın yıkanması, cenazeyi yıkayanın yıkanması gerekir mi? Evet. Şimdi değerli kardeşlerim, cenazeyi yıkayan bir insanın yıkanması gerekmez. Kadınların başı açık olursa eve melekler girmezmiş. Doğru mu? Doğru değil. Kadınlar evinde başı açık olabilirler. Hatta hatta başka yerleri de açık olabilir. Yani bunun meleklerle uzaktan yakından, meleklerin eve girip girmesiyle ilgili uzaktan yakından herhangi bir Alakası yoktur. Ee, melekler, kiramen katibin melekleri yanımızdan zaten ayrılmıyorlar. Ee, eğer meleklerin yanımızdan başımızı açmak suretiyle ayrıldıklarını düşünürsek, o zaman e, bir bayan başını açsın, istediği günah yapsın, melekler de kiramen katibinde onu ne görecektir, ne yazacaktır. Böyle saçma bir şey olamaz. Evet, başka da bir soru yok herhalde. Kravat takmak kafirlere benzemek sayılır mı? Kravat takmak bugün itibariyle kafire benzemek sayılmaz. Çünkü kravat artık bütün İslam coğrafyasında da e, yerleşmiş e, Müslümanların da takmış oldukları bir e, işte giy giymiş oldukları bir giysi veya bir alamet haline gelmiştir. Bunu giymek demek kafiri kafire benzemek veya kafiri Taklit etmek manasına artık gelmez. Pantolon, gömlek, çeke aynı şekilde buna benzer bir yorumla yorumlanabilir. Başka da sorumuz yok herhalde. O zaman ne yapıyoruz? Dersimize son veriyoruz. 32 dakika olmuş. Soru cevap bölümünde. Allah bizden razı olsun. Ee, geceniz mübarek olsun. Bizi dinleyen Musa, İtikad 4, Nuh, Erdal, Cendel X, e, Dersler, birodede Ahmet, Reyya, Ebu Saad, e, Secil, Alar, Tuğcu, Zümer, 3, Hak'tan Mahlaslı kardeşlerimiz. Allah, Allah, e, Hepinizden razı olsun. Ve inşallah haftaya aynı saatte cumartesi gecesi, cumartesi günü akşam saat 9.30'da Allah ömür verirse, fırsat verirse aranızda olmayı planlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Geceniz mübarek olsun. Ee, Allah amellerinizi salih amellerden eylesin. Bu arada bir soru daha geldi Musa kardeşimizden. Onu da cevaplayarak aranızdan ayrılalım. Allah yazılı kolye ile tuvalete girilir mi? Diyor. Allah yazılı bir kolye ile tuvalete girilebilir. Bu Allah'ın ismine hakaret manasına gelmez. Ancak ee, yani onu çıkarmak mümkün değil. Dışarı bıraksanız kaybolacak vesaire. Veya paralar üzerinde bazen La İlahe Allah yazıyor. Paraları dışarı bırakmak da mümkün değil. Cüzdan içerisinde muhafazalı bir yerde e, bunlarda herhangi bir sıkıntı, sakınca yok. Ancak kötü yerlere, tuvalet gibi işte kötü yerlere Kur'an-ı Kerim'in sokulmaması e, gerekir. Sokulmaması gerekir. E, ancak e, eğer işte insan e, helal olarak bir, bir çölü kullanıyorsa yani çöl tertemiz bir yerde defi hacet yapacaksa yani cebinde de diyelim mushaf varsa cebinde kapalı bunda herhangi bir sıkıntı olmaz yani mushafı şuraya bırakayım gibi herhangi bir e, şey düşünce içerisinde olmasına gerek yok genelde bugün dört duvar arasında işte tuvalet diye bilinen ve insanların işte daha çok defi hacet e, yeri olarak kullandıkları, kötü bildikleri, kötü kokulu, kötü e, işte biraz daha temiz olmayan, e, kötü bilinen yerler içerisinde Kur'an-ı Kerim'in yer alması, görüntü olarak, görüntü olarak doğru bir şey değil. Ama bunu yasak, bunu yasaklayan, e, yani açık ve net olarak bunu yasaklayan bir şey de yok. Ama biz diyoruz ki kötü manzaralı kötü olan yerlerden mukaddes olan şeyleri de uzak tutmak lazım diyoruz. Şimdi evet Skype'den bir kardeşimiz Hollanda'dan demin sormuştu. Ee, diyor ki e, bebeğin evet e, sor, soruyu okumaya çalışıyorum. Soru okumaya çalışıyorum. Namaz kılınan yerde oyuncak bebeğin ya, e, gibi ya bebek gibi resimli defter kitap gibi suyu şeyleri bulması sorun teşkil eder mi diyor. Evet soruya cevap verelim. Ee, namaz kılınan yerde işte oyuncak bebek bulunması kıble tarafında olmamak şartıyla olabilir. Bir sıkıntı yok. Resim olması da kıble tarafında olma şartıyla namazı e, ihlal edecek, bozacak bir şey değildir. Ancak evde resim bulundurulması, canlı resminin duvarlara asılması caiz değildir. Caiz değildir. E, ama eve misafirliğe gittiniz, kıble tarafında e, işte bir aile fotoğrafı var, bir insanın resmi var işte oraya asmışlar onu en azından ters çevirin veya onu alın arka tarafa koyun. Kıble tarafında durmasın. Çünkü kıble tarafında olması büyük bir keraheti e, gündeme getirir. Mekruhtur yani. Resim olan tarafa ateş olan tarafa e, işte namaza durmak. Mekruh. Bundan kaçılması lazım. Çünkü bu eski çağlarda yapılan şirki görüntüleri akla getiriyor. O yüzden bunlardan uzak durmak lazım. Eski çağlardaki veya yeni asırda ateşe, puta, resme vesaire tapan insanlara benzemek adına bu tür görüntülerden uzak durmak lazım. Allah razı olsun. Bu ahru davana elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Selamünaleyküm. Aleyküm. Hocam özele bir soru attım. Eğer uygun bulursan cevaplandır. Bulmazsan geçebiliriz. Evet tamam. Ee, özelde bir soru var. Ona bir bakalım. Hocam, özele bir soru attım. Eğer uygun bulursan cevaplandır. Bulmazsan geçebilirsin bu soruyu. Ee, tamam buyur hocam. Tamam evet. Bir soru varmış. Ee, evet. O soruya bakacağım şimdi. İnşallah. O soruya da cevap verelim. Ee, soruyu henüz görmüş değilim. Bakacağım. İnşallah. Ee, okuduktan sonra size cevap vereceğim. Ee, bir bakalım. Kardeşimizin sorusuna. Ardından. Şimdi o sayfayı bulmaya çalışıyorum. Evet. Evet. Evet. Şurada. Evet. Diyor ki Fethullah Gülen hakkında düşünceleriz nelerdir? diye sormuş kardeşimiz. Evet. Net, Şimdi bu tabi soru büyük bir, bu sorunun cevabı büyük bir mükellefiyet gerektiren bir cevap. Soru ağır. Cevabı ağır. Ee, Allah her türlü zelleden bizleri korusun. Ancak konuyla ilgili muhakkak adilane görüşlerimizin serdedilmesi lazım. Bu fitne karşısında Müslümanın, muhit Müslümanın Konumu ne olmalıdır? İfrata, tefride kaçmadan. Adilane tutumu ne olmalıdır? Ee, nasıl bir davranış sergilersek, nasıl bir tutum içerisinde olursak, dünyamıza da, ahiretimize de halel getirmemiş oluruz. Nasıl bir tutum içerisinde olursak, Yüce Rabbimiz bizlerden razı olur. E, sorularına cevap bulmak bugün elbette her Müslüman için e, önemli derecede elzem bir e, gerçekliktir, bir durumdur, bir vaziyettir. Ben de kelimelerimi özenle seçmeye çalışarak bu konuyla ilgili insaf ölçülerini geçmeden, aşırıya gitmeden, İfrat ve tefrite gitmeden bir şeyler söylemek istiyorum elbette. Yani madem ki soru geldi, cevaplamak gerekiyor. Değerli kardeşlerim, her asırda fitne olmuştur. Daha peygamberimiz hayattayken bile fitneler oluyordu. Ama bu fitneleri vahiy engelliyordu. Peygamberin varlığı, bütün problemleri çözen, bıçak gibi kesen bir e, nitelik taşıyor idi. Aslı günümüzde ise aramızda peygamber yok. Vahiy inmiyor. Kesin olarak teslim olacağımız bir merci yok. Yani şu anda yaşayanlar içerisinde. Dolayısıyla her kafadan, her cemaatten, her ekolden, her medreseden, her anlayıştan bir ses çıkıyor. Herkes kendinin haklı olduğunu söylüyor. Şimdi, bir Müslüman yaşanan son olaylar, uyanan son fitneler karşısında hangi tutum içerisinde olmalıdır? Ne yapmalıdır? Bu imtihanı, bu ağır imtihanı nasıl hayırlı bir şekilde geçirebilir. Bu sorulara cevap vermek, cevap bulmak hepimizin, benim de sizlerin de bir sorunu. Şimdi olaya baktığımız zaman bir cemaatin başka siyasi yelpazesi daha geniş ve iktidara gelmiş ve 12 yıldır iktidar olan bir cemaatin etkisini, iktidarını, otoritesini e, saymamak ve kendi ağırlığını o cemaat üzerinde hissettirebilmek ve kendi dediklerinin kendi hedeflerinin, kendi gayelerinin, kendi anlayışlarının, kendi menheçlerinin, kendi bakış tarzlarının, kendi anlayış tarzlarının, ke kendi hedef a gaye ve amaçlarının o hizip üzerinde e üstünlük sağlaması, uygulanması, benimsenmesi, tatbik edilmesi e, şeklinde gelişen ve kendini iden iyiye hissettiren e, bu yapı karşısında sabrını son haddesine kadar kullanan, ardından bu böyle olmayacak Şeklinde bir serzenişle bir tepki geliştiren bir siyasi iktidarla karşı karşıyayız. Burada suç kimindir, kim hangi hata yapmaktadır sorusuna basit cümleler ile cevap vermeye çalışırsak şunu dememiz mümkün. Talepleri, istekleri bitmeyen, hakkı olmadığı halde sadece kendi görüşünü bir başkasına dikte eden ve her türlü hayrı, her türlü başarıyı sadece Kendisinin başardığını ve kendisine minnet duyulması gerektiğini, başarıyı hak eden grup, cemaat olarak sadece ortalıkta kendisinin olduğunu, dolayısıyla ortada paylaşılması gereken bir iktidar varsa, orada sadece kendisinin olması gerektiğini düşünen bir yapı elbette burada haksız olan taraftır yanlış bir takım davranışlar içerisine giren dengesiz kabul edilemeyecek bir e, durum içerisine giren, davranış içerisine giren e, taraf maalesef burada hatalı olan taraftır. Ve bu tarafın bu hegemonyasına bu işte ben yaptım, siz yapmadınız, bana borçlusunuz şeklinde gelişen anlayışına bir itirazın gelişmesi gayet doğal bir sonuçtur. Bu doğal süreç içerisinde cemaatin isyan bayrağını çekmesi büyük bir vebaldir. Büyük bir hatadır. Özellikle İslam düşmanı olan ve bütün İslam aleminin ebedi, amansız düşmanı olan ve Yahudiler tarafından yönetilen Amerika ile birlikte ve onların gayrimeşru meşru çocuğu olan İsrail ile birlikte aynı paralelde siyaset geliştirmek suretiyle aynı hedef ve gayeler doğrultusunda düşmanların yıkıcı emellerine alet olacak şekilde onların yıkıcı emellerine, isteklerine, fitne ve fesatlarına hizmet edecek şekilde bir eylem birliği içerisinde olmak ve bu eylemin zamanlamasını da hassas bir döneme rast getirmek bir takım yalan iddianameler, bir takım kurgulamalar, bir takım yurt dışından gelen talep, istek ve emirler doğrultusunda Yurt içindeki değişik odakların hep beraber bir yerden düğmeye basılırcasına İslam ümmetinin güvenmiş olduğu bir iktidara yönelik düşmanca yıkıcı, parçalayıcı bir eylem şeklinde gelişen bu olaya Ortak olmaları, hizmet etmeleri, el vermeleri, imkan vermeleri, yardım etmeleri, yataklık etmeleri gerçekten çok büyük bir vebaldir. Çok büyük bir vebaldir. Her ne kadar bu insanların lideri sağa, sola, saldırmış olsa da, beddua etmiş olsa da, ağlamış, sızlamış olsa da, dizini dövmüş olsa da, ellerini havaya açmış, başını göğe dikmiş olsa da, adeta Allah'a bu insanları şikayet ederce, edercesine yalvarıp yakarmış olsa da, neticede ortalıkta bir Hatalı pozisyon varsa, bu hatalı pozisyon kendi cemaatindedir. Ve bu beddualar daha çok belki de kendi cemaatinde e, muhatap bulacaktır. Çünkü siyasi iktidar bu cemaate çok büyük imkanlar tanımış, onu kardeşi diye bilmiş her türlü önemli makamda bu cemaatin hocasına, yoluna, yordamına e, gönül vermiş insanları çok önemli mevkilere, valilik, kaymakamlık, emniyet müdürlükleri, emniyet amirlikleri ve daha birçok önemli mekanda istihdam etmek, görevlendirmek suretiyle onlara her türlü imkanı tanıyan, her türlü güveni onlardan esirgemeyen, omuz omuza bu yolda ilerleyebileceklerini ve kardeşlik bağlarıyla birbirlerine sımskı bağlı olduklarını ve asla aralarında fitne olmayacağını ve asla birinin diğerine karşı kötü bir niyet ile yaklaş, yaklaşmasının mümkün olmayacağını safça bir yürekle düşünen insanları, hayal kırıklığına uğratacak şekilde demeçler vermek, yazılar yazmak, yayınlar yapmak, haberler sunmak, bir Müslümanın ferasetiyle, uzaktan yakından alakası olmayan çirkin, yanlış durumlardır, vaziyetlerdir ve tövbe edilmesi gereken büyük veballerdir. Dolayısıyla, İslam ümmeti, kendisine kurulan bu tuzak karşısında uyanık olmalıdır. Unutulmamalıdır ki, İslam ümmeti ülkemizden çok şeyler beklemektedir. Yere düşen İslam sancağını yeniden kaldırmamızı, yere düşen İslam iffetini yeniden koruma görevini daha çok ülkemizdeki Müslümanlara tevlih etmektedirler. Ve bu Müslümanlardan bu e, çalışmayı, bu gayreti beklemektedirler, istemektedirler. Vaziyet bu olunca, bu durumu bizlerden daha iyi idrak eden İslam düşmanları, ayağa kalkan bu adil devi, yaralamak, yere düşürmek, bu gelişmeleri sekteye uğratmak çabasındadırlar. Mısır'da bunu yaptılar. Suriye'de bunu yaptılar. Müslümanları öldürmeye devam eden, katleden bir insana destek vermekte bunu yapıyorlar. Bunu Irak'ta yaptılar. Bunu başta Afganistan'da yaptılar. Bunu Dünyanın her bir köşesinde uyanma faaliyetleri karşısında, iktidar talepleri karşısında yaptılar ve bu çalışmaları, bu başarıları hep sekteye uğrattılar. Şimdi ülkemizde de aynı oyunu yapmaktadırlar. Yıllarca Afganistan'da birbirlerini vuran İslam cemaatleri arasındaki ...kızışmayı, düşmanlıkları körükleyen batı Yahudiler, Siyonistler Türkiye'de de Müslümanları Müslümanlar ile vurmak kayesindedirler. Öyleyse müminler bu vaziyette, bu durumda yaralayıcı, toptan reddedici yaklaşımlar içerisinde olmamakla birlikte... Gerçekleri uygun bir dil ile kendileri için hazırlanan Yahudi, Siyonist, Masonik tuzakları uygun bir dil ile kamuoyuna açıklayan, kamuoyunu e, bu şekilde e, doğruya doğru yönelten ve hazırlayan bir e, anlayış içerisinde bir gayret ve çalışma, ve azim içerisinde olmak gerekmektedir. Dışlayıcı olmadan, sadece hataları hedef kılarak konuşulmalı. Hataların telafi edilmesi için dışlama yapmadan, kardeşlik bağlarını koparıp köprüleri atmadan, yapıcı bir uslup ile insanların, Müslümanların kendilerine gelmeleri sağlanmalı. Onlar için kurulan dış tuzakların bize, bünyemize, İslam alemine verecek olduğu amansız zararların neticeleri insanlara uygun bir lisan, uygun bir yöntem ile anlatılmalıdır. Ve bugün her zamankinden daha çok kardeşliğe ihtiyacımız var. Bugün her zamankinden daha çok affetmeye ihtiyacımız var. Bugün her zamankinden daha çok dua etmeye ihtiyacımız var. Bugün her zamankinden daha çok hedef kılınan, indirilmek istenen, parçalanmak istenen, hin, e, hınç duyulan, düşmanlık duygularıyla kendisine zarar verilmek istenen o lidere karşı, lidere dua etmek her zamankinden daha elzem, daha gerekli bir durum, bir vaziyettir. Zira hepimiz İslam gemisi üzerinde yol alan yolcularız. Ve bu gemiyi delmeye çalışan dış haydutlar ve iç gafirlerin oyunlarıyla karşı karşıyayız. Burada gayet hikmetli, gayet onurlu, gayet uyanık, gayet Ferasetli bir mümin olarak tutum ve davranışlarımıza dikkat etmeli. Ve geçmişte meydana gelen fitne, vahri olaylardan ibret almak, ders almak suretiyle geleceğe daha tecrübeli adımlar ile adımlar atmalı ve bu şekilde daha emin olabileceğimiz siyasetler, politikalar geliştirmeliyiz. Ve hepimiz... Hiçbir şey yapamıyor isek en azından etrafımıza hakkı, hakikati anlatmalı ve bol bol dua etmeliyiz ki uyanan İslam ümmeti uyanacağı yerde artık yeniden yıkılma, yıkılmamış olsun ve kendimize İslam düşmanlarını güldürmemiş olalım. Allah İslam alemini her türlü kötülükten korusun değerli kardeşlerim. Ve bizlere onur duyacağımız, gurur duyacağımız, sevineceğimiz bir İslam medeniyetini, bir İslam vahdet e, İslam vahdetinde e, buluşmayı yeniden hilafet merkezli vahdet merkezli bir İslam coğrafyasına kavuşmayı ve bu şekilde tek vücut olarak İslam'ın şanını korumayı, Müslümanların malını canlı ırzını korumayı bizlere Yüce Rabbimiz nasip eylesin, düşmanlarımıza fırsat vermesin, içimizdeki gafillere akıl, izan nasip eylesin, ufak hesaplar ile büyük menfaatleri kaybeden bir aymazlığa, kaybettirecek bir aymazlığa bizleri düşürmesin. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil anemîn ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Bu konuyla ilgili Söyleyeceklerim bunlardan ibaret ee, ve sanıyorum özet bir e, bilgi sunmuş olduk konuyla ilgili. Müslümanların konumunun ne olmasıyla ilgi, ilgili e, bir portre çizmeye çalıştık. E, umarım e, bundan çıkaracağımız dersler var. Allah cümlemize hakkı, hakikati söylesin. Batıldan da bizleri uzak eylesin. Ülkemiz için, milletimiz için, İslam ümmeti için kurulan tuzakları bertaraf eylesin inşallah. Evet. Allah razı olsun, gece mübarek olsun. Yeniden görüşmek üzere. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.